şeytanı recim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in ve men bi ihsan ila din billahi bil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 rahatsızlığı münasebetiyle bir haftalık aranın ardından Kur'an'ın ayetlerinden faydalanabilmek adına istifade edebilmek adına ve öğrendiklerimizle amel edebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi Allah azza ve celle hamdolsun. Kıymetli dostlar ve muhterem hazirun Bildiğiniz üzere Rabbimizin inayetiyle Bakara suresini bitirdik. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Normalde bugün Ali İmran'dan başlayacaktık. Besmele'yi çekecek idik. Lakin bildiğiniz üzere Ocak ayının ilk haftası Mekke'nin fethinin yıl dönümü. Ben de bu münasebetle Nasr suresinin üzerinden Fethi konuşmak istedim sizlerle. Fethi nasıl anlamalıyız? Mekke'nin fetihi bizlere neleri çağrıştırmalı? Tabii özelde ve genelde İslami fetihler ve futuhatlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve Ali İmran'ı inşallah haftaya sarkıttık müsaadenizle. Çünkü niye konuşmak istedim? Muhtelif programlarda gerek görsel, gerekse e, radyo üzerinden birçok Mekke'nin fethi ve şöleniyle alakalı olarak programlar gördük. Ve Mekke'nin fethi bir coşkuyla kutlandı ve kutlanmaya da devam ediyor. Ama Nasır suresinin üzerinden inşallah Mekke'nin fethi özelde ve genelde de fetihler bize bir şeyler hatırlatsın istedim. İnşallah bu minvalde Mekke'nin fethini Nasır suresinin üzerinden anlamaya çalışalım. Allah azza ve Celle bunu bize kolay kılsın dostlar. Allah azza ve Celle hani İzaca dediğimiz var ya hepimiz öyle biliriz. Nasır suresinde şöyle buyuruyor Esnaf-ı Billah. İzaca'a vel Feth. Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi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 bu ayeti kerime Mekke'nin fethi ile alakalı ayeti kerimelerdir bu sure müstakil olarak Mekke'nin fethi ile alakalı olarak inmiştir dolayısıyla ziyadesiyle Mekke'nin fethini konuşmayı bu ayeti kerime ne yapıyor kıymetli kardeşlerim ee, hak ediyor bir bakabilir misiniz kardeşler şuraya Evet. Mekke'nin fethi bildiğiniz üzere kıymetli kardeşlerim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miladi takvim üzerinden söylüyorum bir ocak miladi olarak söylüyorum bir ocak 630 yılında Medine'den ordusunu hareket ettirmiştir ve tarihler 11 ocağı gösterdiğinde Miladi olarak söylüyorum yine 630 yılında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o muhteşem ordusuyla Mekke'yi fethetmiştir. Hicri olarak ise bu hicretin 8. yılında Ramazan ayının 20. gününe tekabül etmektedir. Dolayısıyla biz tarih olarak bilinsin diye bunu ifade ediyorum. Mekke'nin fethi 11 Ocak miladi 630 yılına ne yapmaktadır? Tekabül etmektedir. Dolayısıyla biz de şu anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ocakta hareket ettirdiği ordunun Mekke'ye yaklaşmak üzere olduğu tarihlerdeyiz. Bu süreç çok önemli. Yani iyi anlamak lazım. Şu anda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu takriben 1385 yıl önce... Mekke'yi fethetmek üzere şu anda yolda Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'yi fethetti ve biz bugün Mekke'nin fethini anlayacağız inşallah. meramım şu değil dostlar bugün size tarih kitaplarından alıntı yapıp kronolojik bir yapı içerisinde Mekke'nin fethini anlatmayacağım Resulullah hangi ve nasıl bir tür bineğin üzerindeydi kaç kişilik orduyla gitmişti veya gittiğinde hava nasıldı, soğuk muydu, sıcak mıydı? Bundan konuşmayacağız bugün. Bugün, fethe yeni bir perde açacağız biiznillah. Allah'ın yardımı ve inayetiyle, tefsir furkan farkıyla, fethe yeni bir perde açacağız. İslami futuhatlar dendiğinde, bir Müslümanın ne yapması gerektiği ve nasıl bir tavır içerisinde olması gerektiğini bugün öğreneceğiz biiznillah. Onun için, biz yaptığımız, öğrendiğimiz, tedris ettiğimiz her ilmi amel etmek için öğreniyoruz kardeşlerim. Doğru mu? Allah muvaffak kılsın bizi. Dolayısıyla ben de Mekke'nin fethi dendiğinde, İslami fetihler dendiğinde amelimize yansıyacağına katkı sağladığım şu iki tasnifi yaptım bugün sohbetimde. Bir, fethe giden süreci konuşacağız. İki, fethin ruhunu anlamaya çalışacağız bir biiznillah. Fethe giden süreçten kastım yine tarihi, dakikası, saati, günü gününe Mekke'nin fethine giden o yapıyı anlatmak değil. Fetih dendiğinde ne anlanması gerektiğinin üzerinde durmaya çalışacağım inşallah. Fethe giden süreç dedim ya dostlar. Bir soru sorayım mı size müsaadeniz olursa inşallah? Bu soruyu da her birinize ayrı ayrı sormuş kabul edin lütfen. Yine ekranları başında izleyen kardeşlerimiz de bu soruyu üzerlerine alsınlar. Her birinize ayrı ayrı sorduğumu varsayın. Desem ki kardeşlerim bizler maalesef 100 yıla yakındır İslam'ın fethini göremiyoruz doğru mu? İslami bir fetih maalesef göremiyoruz. Başka bir ifadeyle kafirlerin beldelerinde dalgalanmak üzere hareket eden bir ordu yüz senedir yok. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının dalgalanması için hareket eden komutan ordu yok. Münadinin Allahu Ekber Allahu Ekber sesiyle sabah namazlarına Fetih haberleriyle uyanamıyoruz Yüzyıldır Sorarım size Desem ki kardeşlerim ister misiniz yeniden İslam'ın fetihleri olsun Elhamdülillah Ben inanıyorum ki bil ittifak hepimiz buna ne diyeceğiz ne diyeceğiz Evet diyeceğiz İster misiniz kardeşlerim Le tuftahannel konstantiniyetu Konstantinyen'in fethedildiği gibi Allah bize Roman'ın da fethedildiğini görmeyi nasip etsin dersiniz ki amennâ ve âmin ya Rabbi isteriz Tabii ki doğru mu? doğru sokağa çıksak bu soruyu yine herkese ayrı ayrı sorsak inanıyorum ki bir çoğundan alacağımız cevap da evet olacaktır peki madem İslami fetihler istiyoruz Öyleyse bu konuda muttefiksek ben size bir formül vereyim dostlar, değil mi? Bakınız, biz bugün İslami fetihler gerçekleştiremiyoruz. Cevap niçin? Çünkü fethi gerçekleştirecek İslami bir devletimizin olmadığı için. Formül şu, unutmayalım inşallah oldu mu? İslam'ın fethini, fıtuhatlar yapmasını istiyoruz ya. Kafirlerin beldelerinde Kelime-i Tevhid olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin olan Sancağı olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Dalgalansın istiyoruz ya he? Bu ancak ve ancak İslami bir devletle mümkündür Raşid bir halifenin gölgesi altında mümkündür Peki Raşit bir halife bugün var mı yok Formüle devam ediyorum Futuhatlar için İslami devlet şart İslami devlet için saat bin muazlar şart Saat bin muazlar için Musab bin Umeyhirler şart Demek ki fethe benden başlamak lazım Doğru mu? Doğru değil mi? Tekrar edeyim. Bugün fethi istiyoruz ya, bu duyguyla, bu coşkuyla kıyam ediyoruz ya, hani başka bir manada bugün şölenlerde, sırf Mekke'nin fethinden duyduğumuz, duygu yoğunluğuyla bayrak sallıyoruz ya, programlar tertip ediyoruz ya, vallahi sorumluluk var ha işin ucunda. Çünkü, futuhat, ve futuhatlar İslami bir devletle mümkündür. Ama Medine'de nasıl bir İslami devlet ikame edildiyse, ve saat bin Muazlarla oldu ise, Allah Azza ve Celle'nin ikram ettiği ensarla oldu ise, ve bu ensarda mus'abla oldu ise, bugün fetih için evvela mus'ab olma zamanıdır. Yoksa, bir şeyi sorayım mı size? Bana içtenlikle ve samimiyetle cevap veriniz lütfen dostlar. Bugün, şimdi soruyorum. Size sabaha kadar da mühlet. Sorunun zorluğundan değil. Sadece size zaman tanıyorum. Roma'nın fethedilmesini istiyor muyuz? Elhamdülillah. Allah bize görmeyi nasip etsin. Allah bize Roma'nın fethedildiği o orduda saf tutabilmeyi nasip etsin. Dedi ki, soruyorum. Sabaha kadar her birimiz içimizden şunu söyleyeceğiz. Roma fethedilsin. Roma fethedilsin. Roma fethedilsin. Sabaha kadar hiç durmak yok ha. Sadece susarsanız arada bir su içebilirsiniz. Sabah namazıyla gözünüzü açtınız, kalktınız. Roma fethedilmiş mi? Hayır edilir mi? Hayır. Öyleyse mesele Fethi bir coşkuyla Kutlayıp yerimizde oturup Sorumluluktan kurtulmak değil Fethi isteyen birisine Yaraşır bir şekilde Musab olmakla başlamaktır. Dolayısıyla işe Musab olmakla başlayacağız. Allah azza ve celle'nin vaadi vardır. Allah azza ve celle diyor ki siz Musab olun, ben size saadı göndereceğim. Siz diyor saat olun, ben size futuhatları ikram edeceğim. Ve Allah'ın izniyle biz bugün Musab olmaya aday mıyız? Biznillah. Allah bizi istikametten ayırmasın. Dolayısıyla fetih dendiğinde o 10.000 kişilik dehşet bir orduyla Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın fethettiği bir belde. Amin ve Duygu yoğunluğu var mı? Var. Gurur duyuyor muyuz? Evet. Ama bugün fetihlerin yenilenmesini istiyorsak az önce söylediğim cümleyi önemine binaen tekrar ediyorum. Kafirlerin beldelerinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve miras bıraktığı ukabın dalgalanmasını istiyorsak, bu işe evvela bizden başlamak lazım. Mus'ab olmak lazım ki, vadinden dönmeyecek olan Allah bize saatler göndersin. Saatler göndersin ki, Allah azza ve Celle'nin bize yine vaad ettiği İslam devleti ikam edilsin. İslam devleti ikame edilsin ki Roma'nın Fatih'i sen olasın. Öyle mi? Öyle. O zaman işe sorumluluktan başlamak lazım. Yoksa şöyle demek çok da doğru değil ha. Sorumluluğu bir kenara atıp da vallahi ben Mekken'in fethinden çok haz alıyorum ya. Fethi. O iyi. Rahmetullah. Keşke Roma fethedilse ya. Rabbim o günleri gösterir mi ki acaba? İyi. Bunları terennüm edip durmak, söylemek, içimizden geçirmek hatta sesli söylemek vallahi kâfi değil. Sorumluyuz. Niye? Allah Azze ve Celle'nin bize ensarını göndermesi bizim Mus'ab olmamızla alakalıdır. Bilal olmamızla alakalıdır. Habib İbn Zeyd olmamızla alakalıdır. Ebu Bekir olmamızla alakalıdır. Havari Allah Azze ve Celle'nin dininin yardımcısı olmakla alakalıdır. Allah bize Saad'ı gönderecek ve bizim bir devletimiz olacak ve gidip Roma'yı fethedip gelecek biiznillah. Onun için sorumluluktan kaçmak yok. Kocaman bir taş var. Şuradaki kardeşimle şuradaki kardeşim işin ucundan tutmuş kaldıramıyor taşı vallahi sorumluluk alıp elimizi taşın altına koymanın vaktidir musab olmanın vaktidir bilal olmanın vaktidir sorumluluktan kaçmanın vakti değildir dolayısıyla kim bugün fetihlerin yenilenmesini istiyorsa bilsin ki evvela musab olmaya aday olacaktır yoksa kuru kuruya fetih gelmez gelmez Nasreddin Hoca bir gün yolda yürüyormuş, mübarek Hoca koşarak gelmiş birisi arkasın. Kanter içerisinde kalmış ama soluk soluğa, nefes nefese konuşacak, mecali kalmamış. Hocam hocam hocam hocam durdurmuş hocayı. Selamünaleyküm aleyküm selam. Bunu niye anlatıyorum? Nasreddin Hoca gibi yapmayacağız da ondan. Elimizin altına taşı koyacağız Yanan bir yer varsa Bunu kendimize dert edineceğiz Bugün romanın fatihini gönlünden istiyorsan Senin üzerindeki Sorumluluğun da farkında olacaksın Müslümanın Sorumluluktan kaçmak yok Bunu anlatmak adına Hocaya selam vermiş Selamun aleyküm aleyküm selam ama nefes nefese Dermanı yok Mecali kalmamış konuşmaya Hocam demiş hiç sorma Ne oldu demiş evlat sizin ev yanıyor Cayır cayır yanıyor hocam demiş. Çok fena. Demiş ki şimdi panik yok. İlk önce demiş sakin ol. Demiş ki aynı geldiğin tempoyla demiş benim hanımı bul. Ona demiş bana anlattıklarının aynısını anlat. Demiş hocam niye? Demiş biz evlilik aktini gerçekleştirirken demiş şöyle yaptık. Dış işlerinden ben evden de o sorumlu. Demiş vallahi dönüp bakmam. Demiş hanımı bul. Ama demiş tez git bul. Böyle demeyeceğiz. Biz bugün aynısını yapmıyor muyuz? Ha? Romanın fethini istiyoruz. İstiyoruz ki kafirlerin beldelerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uqabı dalgalansın. İstiyoruz. Ama bunun içinde üzerimizdeki sorumluluğu kabul etmiyoruz. Taşın altına elimizi koymaya yanaşmıyoruz. Benim tabirimle mus'ab olmayı istemiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır. Sen mus'ab ol kana hakkan عَلَيْنَا نَصْرُ mu'minin. <الْمُؤْمِنِينَ> Subhanallah! Allah bir işi kendisine vacip kılıyor. Allah bir işi kendisine hak telakki ediyor. Diyor ki müminlerin üzerine o vakit, diyor ki yardım etmek bizim üzerimize haktır. Ama sen Müslüman, biz Müslüman kardeşim, evvela Bilal olacağız. Evvela Musab olacağız. Evvela Habib İbni Zeyd olacağız ki, Allah bize Saad İbni Muazlar'ı göndersin. Fethi buradan alacağız sizin anlayacaksınız. Dolayısıyla kısaca fetih için devlet İslami bir devlet içinde dertlenmek lazım. Kelim kelim la yenfa'la bu iş olmuyor. Konuşup konuşup amel yoksa olmuyor. Onun için bizim yapacağımız şey kıymetli kardeşlerim musab olmakla başlayacağız işe. Mus'ab bin Umeyr. Biz biliyoruz ki Allah Subhanahu ve teala bir yere dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Lütfen dikkat buyurun. Fetihi istedim doğru mu? İstiyor muyuz? Bugün kafirlerin beldelerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ukabe olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dalgalansın istiyoruz. Bu bayrağın bu sancağın altında nefes alıp vermek istiyoruz. İstiyoruz ki kafirlerin beldelerine bizim taşıdığımız din gitsin, izzetlendirsin. Ama böyle futuhatları gerçekleştirecek bir devletimiz yok dedik he? Devletin olabilmesi için de Saad ibnü Muaz'ların olması lazım dedik. Allah azza ve celle'nin Saad ibnü Muaz'dar ikram etmesi ise Mus'ab İbni Umeyr olmaktan geçiyor. Dolayısıyla biz nasıl Allah Azza ve Celle'nin yapmayın dediği şeyleri yaptığımız zaman mesul oluyor isek, sorumlu oluyor isek, yapın dediği şeyleri yapmadığımız zaman da vallahi aynı sorumluyuz. Öyle mi? Bugün yeryüzünde Allah Azza ve Celle'nin hükümlerinin geçerli olması Allah'ın bir emri değil mi? Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen... Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam ve risaleti dünyaya taşınması gerektiği Allah'ın bir emri değil mi? Evet. Vallahi Allah'ın yapın dediklerinden de sorumluyuz. Yapmayın dediklerinden de sorumluyuz. Dolayısıyla fetih bize musab olmayı hatırlatmalı ve kuru kuruya bir duygu şöleni değil. Öğretmene demiş ki öğrencisi. Yani şöyle bir duygu içerisindeysek Düşünce içerisindeysek Vallahi bu yanlış Öğretmenim demiş Ben içimden birçok şeyleri geçiriyorum Geçiriyorum geçiriyorum Ama yapmıyorum demiş ya Bundan sorumlu olur muyum deyince Öğretmen tabi hani Bakara suresinin sonunda da konuştuk ya Kötü şeyleri içinden geçirip de Yapmadığı Manasında anlayınca Evladım demiş öyle şey mi olur Allah söylediklerimizden ve de yaptıklarımızdan bize hesaba çekecek. Seni içerinden ne geçirirsen geçir. Çok da önemli değil dökmedikten sonra deyince. Öğrenci demiş ki. Hocam demiş o zaman ben hep ama hep ödev yapmayı içimden geçiriyorum. <gülüyor> ama bir türlü yapmıyorum demiş. Sorumlu olur muyum? Böyle değil yani. Bugün biz kafirlerin beldesinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının dalgalanmasını istiyoruz bunu hepimiz içimizden geçiriyoruz ama yapmıyorsak vallahi bundan sorumluyuz Allah Azza ve celle dininin yeryüzüne taşınmadığından ötürü bizi hesaba çekecek mi vallahi çekecek o zaman devlet İslami bir devlet raşit bir halife şart mı aminna öyleyse Saad ibn Muazzar olmak lazım Saat İbn Muaz olmak için de musablar olmak lazım. İşin özü şu dostlar. Allah azza ve celle dinine yardım çağırıyor. Duydunuz mu kardeşlerim? Tekrar ediyorum ha. Allah subhanahu wa taala dinine yardım çağırıyor. Ve bugün Allah azza ve celle'nin dinine yardım etmek bizim üzerimize farzdır. Dolayısıyla bugün Allah Azze ve Celle'nin dinine yardım etmeliyiz ki başka bir ifadeyle Mus'ab ibn Umeyr olmalıyız ki Allah Azze ve Celle bize saatler göndersin saatler göndersin ki o devlet gitsin kafirlerin beldesine izzet götürsün Resulullah'ın sancağını götürsün gururla dalgalansın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağı onun için Allah azza ve celle'nin dinine yardımcı arıyoruz. Varız değil mi? Bismillah. Allah bizi onlardan eylesin. Allah'ın dinine yardım edenlerden olmayı nasip kılsın. Hani diyor ya ayet-i kerimede Allah subhanahu wa taala istiyor. Talep ediyor bizden Allah subhanahu wa taala. Allah'ın dinine yardım edin diyor. Yardım edin ki Allah da size yardım etsin. Onun için cümlemin başında dedim ve yeniliyorum. Hakkınızı helal edin. Belki çok tekrar oldu. Ama Allah Azza ve Celle'nin bize yardım etmesi, yani bize Saad İbni Muaz'ları göndermesi, vallahi bizim mus'ab olmamızla alakalıdır. Onun için Allah Saf Suresinde çağrısını şöyle yapmış. esnaf Billah. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah. Azza wa Jalla, sondi billahi. Ya eyyuhal ladhine amanu, kunu ansar Allah. Kunu ansar Allahi, kama qala Iysa ibn Maryam. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون قال الحواريون نحن انصار الله Subhanallah. Allah Azze ve Celle ey iman edenler diyor ha. Vallahi Allah bize sesleniyor. Dinine yardım edecek adam gibi adam arıyor Allah. Kur'an'ın tabiridir ha adam. Ya eyyühellezine amenu kunu ansar Allah. Allah'ın yardımcıları olun diyor Allah hem de örnek verirken, ben bu soruyu size sordum ya, Allah'ın dinine yardım etmek ister misin ey Müslüman? Aynı sonuyu, aynı soruyu, Meryem, oğlu İsa aleyhisselam da sordu. Öyle ya, dedi ki Allah'ın dinine kim yardım edecek? Benim yardımcılarım, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için, bu risaletin yardımcıları kim olacak? Ne dediler? Kâlel havariyyûne nahnu ansarullah. Havariler dedi ki biz Allah Azze ve Celle'nin dininin yardımcıları olacağız. Allah istiyor ki biz Allah'ın dininin yardımcıları olalım. He? Dolayısıyla Saad ibn Muaz'ın olması bizim mus'ab olmamızla alakalıdır. Vallahi fetih bunu hatırlatmalı. Kuru kuruya duygu şöleni olmaktan çıkıp fetih istiyorsak devleti, devlet istiyorsak Sa'd ibni Muaz'ı, Sa'd İbni Muaz'ı istiyorsak da Mus'ab İbni Umeyr olmayı hatırlatmalı. Vallahi Allah biz Mus'ab olursak yardımını ikram edecek. Biz Bilal olmak istersek Bilal gibi hareket edersek Allah, saat İbni Muazlar gönderecek bize. Mus'ab İbni Umeyr. tefsir Furkan'da ben hatırladığım kadarıyla Mus'ab İbni Umeyr'i hiç anlatmadım. Mus'ab radıyallahu anh. Vallahi böyle olursak ve kana hakkan aleyna nasrul mu'minin. Allah'ın vaadi vardır, bize yardım edecektir. Yeter ki biz Fethi yapacak olan İslam devletinin ikamesi için musab olmayı isteyelim. Allah bize kolay kılsın. Allah bize ikinci musablar olmayı nasip etsin. İkinci bilaller olmayı nasip etsin inşallah. Musab radıyallahu anh Allah'ın Resulü'nün gönderdiği ve getirdiği dinin yardımcısı olmayı kabul ettiğinde... Ben bu dinin taşıyıcısı, bu davanın eri oldum dediğinde, ilk muhatabı annesi oldu. Annesi dedi ki oğlum yapma, eski dinine dön dedi Mus'ab'a. Ama Mus'ab bin Umeyr, havariler gibi Allah'ın Resulü, sallallahu aleyhi ve sellemin dininin yardımcısı olmayı bir kere kafasına koymuş. he Kur'an'ın ifadesiyle adam olmayı istiyor he minel mu'minine ricalun Allah ayetler indirmiş musab anne diyor sen ne diyorsun ben diyor vallahi senden daha fazla seviyorum Resulullah'ı ve getirdiğini çok net ondan sonra annesi örgütlüyor amcazadelerini diyor ki musabı dövün bir anne evladına kıyabilir mi ya ha? hapşurduğu vakit sabahlıyoruz yanlarında hele kış zamanında neredeyse ömrümüzün yarısı 3 ay çocuklarımız için hastanelerde geçiyor aman evladımıza bir şey olmasın diye he öp öz anne evladını dövdürür mü ya Bizim sokak jargonuyla söylüyorum. Tabirimi maruz görün. Musab bin Umeyr Allah'ın dinine yardım etmek istediği iç için bir arabada dayak yiyor. Sonra annesi karşısına alıyor diyor ki vazgeçtin mi? Diyor ki anne vazgeçmedim. Ben Allah'ın Resulünün yanında bu işe başladım, orada bitireceğim. Yok. Dönmüyorum senin dinine. Musab bin Umeyr, parantez açın buraya dostlar. Nasıl birisi? Kim? Musab'ın ailesi kim? Mekke'nin en zenginlerinden. Allah rast getirsin. Çok zengin. En iyilerinden, elit, eşrafından Mekke'nin. Annesi dayak attı olmadı, tehdit ettiği olmadı. Neler neler yaptı annesi. Musab ibni Umeyr'i Allah'ın Resulü'nün dinine yardım eden birisi olmaktan vazgeçirebilmek için. En sonunda aldı karşısına dedi ki evlat bu son konuşmam seninle. İyi dinle dedi. Biz dedi Mekke'nin en zenginiyiz. Ve bu ailenin mirasçısı sensin. Eğer ki bugün saf tuttuğun yerden benim oturduğum tarafa geçmezsen sana ait her şeyi alır. Mirasındandan bir kuruşumu vermem. Şimdi virgül atın. İstirham ediyorum gözlerinizi kapatın. Çok zengin bir ailenin evladısınız. Çok zenginsiniz. Öyle zenginsiniz ki bir giydiğiniz kıyafeti bir daha giymiyorsunuz. Anlatacağım birazdan. O kadar zenginsiniz. Sizden daha zengini yok. Allah Azza ve Celle'nin dinine yardımcı olmayı istediğiniz için babanız diyor ki evlat ya vazgeç ya da bir kuruş dahi vermem takınacağınız tavır ne olur Allah aşkına siz söyleyin Musa ibn-i dedi ki ya anne üzerimdekileri de vereyim mi He? ben dedi zenginliği Resulullah'ın getirdiği dinin yanında buldum. Sen ne diyorsun? Ha? Annesi onun üzerindeki elbiseyi de aldı. Tarih kitaplarında Musab İbni Umeyr sadece üzerini böyle alenen örten bir çuvalla gitti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Zengin. Habbab İbn Erat anlatıyor. Musab İbni Umeyr, olalım ki Allah bize saatler göndersin dedim ya, boşuna onu misafir etmedim ha dostlar. Vallahi ilk önce nefsime sonra size nasihat olsun. Takınmış olduğu tavır bu, ve Allah böylelerine nusretini vaat ediyor. Diyor ki Habbab İbni Arat radıyallahu an evinde sakarat halinde yatarken, Evinde birkaç ibrik, ondan sonra halı, sedir, buna benzer eşyaları görünce ağlıyor. Habbab ne i Soruyor misafirler, diyor ki niye ağlıyorsun Habbab? Diyor ki Mus'ab aklıma geldi. Ben daha şu iki gözümle Mus'ab'ı gördüm, Mus'ab'ı. Diyor ki onun gençliğini bilirdim. Mekke sokaklarında yürümeye başladığı vakit, herkes Mekke sokağına diyor akardı. Kimisi kıyafetine bakmak için, Kimisi ise yakışıklılığına çünkü Musab öyle bir kıyafet giyerdi ki belki bir daha o kumaş Mekke'ye gelmezdi. Bu düşünceyle herkes görmek isterdi. Ağlıyor kabab. Diyor ki Musabı gördüm ben Musabı. Diyor ki bir giydi elbiseyi bir daha hiç giymemiş olan Musab uhutla diyor yere düştüğünde. Şehit olduğunda Üzerindeki kıyafeti Başına doğru çektiğimizde Ayağı açık kalıyordu Ayağına doğru asıldığımızda ise Baş tarafı açık kalıyordu Vallahi diyor ben korkuyorum ki Allah bize mükafatını Aha bu nimetlerle verdi Ahirette elimiz boşa çıkacak Musa ab bir giydi elbiseyi bir daha giymeyen mus'ab Allah'ın Resulü'nün dininin yardımcısı olmak için üzeri otlarla defnediliyor he vallahi fetih kuru kuruya bir slogan değildir fetih İslam devleti demektir raşit bir halife demektir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağının kafir beldelerinde dalgalanması demektir bu ise Saad İbni Muaz demektir Allah'ın ensarı demektir Allah Azze ve Celle'nin ensarı ise Musab İbni Umeyr olmak demektir Bilal olmak demektir He? Bilal Abdullah İbni Abbas gibi fakih bir sahabe değil Fakir bütün sahabeler öyle ama örneğin Resulullah'ın fıkhından dolayı övgüye mazhar olmuş birisi değildir Bilal. Habeşi Bilal radıyallahu anh Allah ondan razı olsun. Ama bugün biz 1500 sene geçmiş üzerinden çocuklarımıza anneler ninni söyleyip ayağında uyuturken Bilal'i anlatır ve kocaman taşı anlatır doğru mu vallahi Bilal anlatıyoruz biz bugün hala ama Allah nusretini Bilal'lere gönderdi Habib İbni Zeyd'lere gönderdi onun için bugün Fetih konuşuluyorsa bir yerde ona deyiniz ki kardeşim Fetih İslami bir devlet olmadan olmaz İslami devlet ise Sad İbni Muassız olmaz Saad ibni Muaz ise Habib ibni Zeyd siz olmaz. Deyin ha bunu. Nesibe annemizin oğlu Habib ibni Zeyd. Musayleme'tul Kazzab'a elçi gönderecektir Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Der ki kimi göndersem o çılgın vahşi Neydi belirsiz o adam her an her şey yapabilir bilir elçiye zeval olmaz bu kaide onun için geçerli değildir Resulullah bunu bilir onun için fethe hazırlık yaparken musab olacağız dedik ya zalime karşı hakkı söyleyen Habib İbni Zeyd gibi de olmak lazım zalimlerle aynı yerde saf tutana Allah yardım etmez Vallahi de etmez Billahi de etmez Allah zalimlere ruku edene yardım etmez Zalimlere el açana yardım etmez Allah Azze ve Celle Habib İbni Zeyd gibi Bütün azalarının parçalanacağını Bile bile Hakkı söyleyene yardım etmeyi vaat etti Öyleyse fetih isteyen Habib İbn Zeyd olacak. Oradan başlayacak işe. Gönderdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habib İbn Zeyd'i Musaileme'tul Kazzab'a. Hemen esir aldılar, bağladılar ellerini, ayaklarını ve başladılar Habib İbn Zeyd'le konuşmaya. Eziyet ettiler evvela ona, sonra sordu Musaileme'tul Kazzab. Dedi ki, Habib, Ateşhadu anna Muhammed'en Rasulullah. Elleri kolları bağlı bir adam. Zalim onu hesaba çekiyor ha. He? Dedim ya Allah bunlara yardım gönderdi ha. Habib ibn Zeyd dedi ki, Soru şu, Sen Muhammed'in Allah'ın Rasulü olduğuna iman ediyor musun? Şahitlik ediyor musun? Diyor ki naam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Evet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Cellat elinde ha kılıcı. Böyle bir ortamda ondan ikrar istiyor ha. Cellata emir veriyor. Diyor ki onun bir uzvunu kes. Bir uzvu yere düştüğünde Musailmatul Kizzab, aynı soruyu tekrar eder. Ateşhadu anna Rasulullah, sen Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik ediyor musun ki bir uzvu yere düşmüştür Habib'in? Nam. Enniyashhadu, ben şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Celle emir verir der ki bunun bir uzvunu daha kes. Bir uzvunu daha keser. Soru tekrar edilir. Üçüncü defa. Eteşhedü anne Muhammeden Resulullah. Sen Muhammed'in Allah'ın Rasul olduğuna hala şahitlik ediyor musun? Diyor ki nam. Esas soru geliyor. Diyor ki peki. Eteşhedü anne Resulullah. Peki benim. Yalancı peygamber ya. Benim. Benim. Allah'ın peygamberi olduğuma şahitlik eder misin? Vücudu, hazaları paramparça olmuş. Belki zor konuşan Habib İbni Zeyd. Cevaba bakınız. Vallahi... Çerçeveletmek lazım. <gülüyor> Eve asmak lazım bu cevabı. İnne fî uzuneyyi sameme ansîmâ imâ Senin söylediğini duymak için kulağımda bir engel var, duymuyorum. Diyor ki, kesin bir azasını daha. Diyor ki, böyle böyle Habib Zeyd'in bütün azalarını kestiler. Onlar kesti. Habib ise şöyle dedi. Senin söylediğini duymama kulağımda engel var. Son sözü de diyor ki, Habib'im bu oldu. istedih mi istedin Müslüman ha? kafirlerin beldesinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı mı dalgalansın istedin ha? devletin olmalı raşit bir halifen olmalı raşit bir halifen mi olsun istedin ey Müslüman Saat bin Muaz'ın olmalı yani Allah sana ikinci ensarı göndermeli İkinci ensarı mı istedin ey Müslüman? Musab olmalısın. Musab olmalıyız. Allah bize Musab olmayı nasip etsin. Bu işin birinci boyutu. Fethe giden süreç. Tabii müstakil olarak Rasulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın devleti nasıl ikame ettiği ile alakalı oraya girmiyorum. Aslında işin can damarı orası ama inşallah orayı farklı bir konuyla alakalı olarak farklı bir derste inceleme fırsatımız olacak. Ama bununla alakalı olarak yani Resulullah aleyhissalatu vesselamın devleti nasıl ile alakalı olarak köklü değişim dergisinin çok nezih e, çıkartmış olduğu yayınlamış olduğu değişim metoduyla alakalı bir kitabı var. Onu da temin edebilirsiniz inşallah onu da ifade etmiş olayım. Onun için bu konuyla alakalı olarak detaya girmiyorum. Konumun ikinci başlığı şuydu değil mi? Tasnif ederken demiştim. Peki Fetih ruhu nedir? Buraya değinmeden geçmek istemedim. Aslında söylediklerimin ardından elhamdülillahi rabbil alamin desem kafi idi ama maalesef özellikle fetih konusu açıldığında kıymetli kardeşlerim şöyle bir argümanla karşılaşıyoruz bizatihi Avrupa'da da Avrupa'da da canlı bir diyalogum olduğu için burada sizinle paylaşıyorum fetihle alakalı konuştuğumuz vakit oryantalistin bir tanesi şunu demişti bana demişti ki iyi iyi de sizin fetihlerinizle bizim işgalimizin arasındaki fark nedir <gülüyor> böyle bir soru çok komik değil mi ya çocuklar bile güler diyor ki İslam'ın fethiyle diyor bizim işgalimizin arasındaki fark ne? Siz de askerle gidiyorsunuz, fethediyorsunuz, orası sizin oluyor. Biz de askerle geliyoruz, fethediyoruz, orası da bizim oluyor. Subhanallah. Oryantalist, İslam düşmanı, Allah düşmanı, işi bu. Buna kafa yormuş. Böyle bir soru sordu. Ben de onlar üzerinden onlara söylediklerimi ve daha önce paylaştıklarım kısmen toparladım. Sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle Bilinmelidir ki onlar ölüm yağdırırken İslam hayat vermeye gider. Doğru mu? Doğru. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin. seni alemlere rahmet olası diye gönderdi. Peki kime? Ve ma ersalnake illa kaffatan nas. Bütün insanlara. Doğru mu? Endülüs'e Endülüs gitti. Ve oraya hayat suyu götürdü mü Tarık bin Ziyad? Vallahi götürdü. He? Götürdü. İslam hayat getirir. Kafirlerin kendi otoritelerinden daha rahat bir yaşam sağlamalarını vaat eder. Ki öyledir tarih kitapları bunlarla doludur. Bu ikrarlarla doludur. Ama sömürgeci kafirler ölüm yağdırıyor. Bunun için araştırma yapmaya gerek var mı dostlar? Vallahi şu nefes alıp verdiğimiz ortam buna şahittir. Şimdi Slovak tarihçi var. Ben detaylara girmiyorum. Dediğim gibi bu konu malum. Sömürgeci kafirler ölüm yağdırırken İslam hep hayat götürmüştür. Bu böyledir. Vallahi kardeşiniz Abdullah sussun Slovakçı tarihçi konuşsun. Haksa hak. Doğru söz yanlış adamdan çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Bakınız. Ne diyor? Slovak tarihçi Matunak. Adını da tam ifade edeyim de. Michel Matunak. Krem Nise diye bir eseri var bunun. Ha, aynen şöyle diyor. Oçova diyor Slovakya'nın diyor Oçova diye bir köyü var. Almanya'nın diyor egemenliğindeyken o köy. Yani hakimiyet Almanlardayken... O köyün diyor sakinleri evlerinde bir gün dahi yatmamıştır. Her gün başka bir yerde kaçış halinde sabahlamışlardır diyor. İlginç ya. Slovak tarihçi Madunak. Ama diyor ne zaman oraya Osmanlı hilafeti geldi. Osmanlı diyor orada otoriter oldu. İlk gün diyor evlerinde o gece diyor sabahladılar gönül rahatlığıyla. Diyor ki yine ilave ediyor kendisi söylüyor. Nazamaki diyor Almanların otoritesi altındaydık veya o çovayı kastederek söylüyor. Silahsız bir gün dahi dışarı çıkmadılar. Osmanlı geldi sopayı dahi diyor onların elinde göremezsin. Buyurun. Sömürgeci kafirlerle İslam'ın geldiği yerin ve fethinin arasındaki farkı belki anlatmaya yeterdi anlar artar bile. Ama ben biraz da sömürgeci kafirlerin hani bizim fetih anlayışımızı sorguluyorlar ya, eleştiriyorlar ya, ben de onlarla ilgili biraz bir araştırma yaptım. Sömürgeci kafirler, subhanallah, dikkat buyurun. 1979-2010 yılları arasında, not ettiniz mi tarih? 1979-2010 yılları arasında... Müslüman beldelere saldıran sömürgeci kafirler 11 milyon Müslüman katletmiş. Kaç dedim? 11 milyon. Bir demedim, doğru mu? 2 de demedim. 3 milyon falan da demedim ha. 11 milyon. 1979-2010 yılları arası kaç sene yapar? 31 mi? 11 milyon Müslüman katletmiş. İslam beldelerine gelen sömürgeci kafirler. Devam ediyorum ha bitmedi. 60 milyonunu da bu tarihler arasında sakat bırakmış. Kör, topal, sağır. 60 milyon ya. Devam ediyorum. Afganistan'da kaç Müslüman öldürülmüş biliyor musunuz? Amerikan işgalinde. 4 milyon. 7 milyonunu da sakat bırakmış. Devam ediyorum. Irak ölü sayısı bir buçuk milyon Müslüman ha. Sakat bırakılanların sayısı üç buçuk milyon. Cezayir'de katledilenlerin sayısı milyonlarla ifade ediliyor. Peki şu anda bütün kafirler birleşti ittifak etti Suriye'yi öldürmüyorum. Katliam yapmıyorum. He? Ama İslam öyle mi yaptı? Vallahi değil. İslam'ın fetih anlayışı böyle değil. Çoluk çocuk demeden katlediyorlar. Yaşlı genç demeden katlediyorlar. He? Kadın erkek demeden katlediyorlar. Halbuki bakınız. İbni Hişam'ın tarihine bir bakın ha. Taberi'nin tarihine bir bakın. Ebu Bekir radıyallahu an Bir komutan tayin etmiş sefere. Ordusuna hazır etmiş. Ordusunun karşısına geçmiş. Sefere göndermek üzere olduğu ordusuna diyor ki size savaş talimatı veriyorum dinleyiniz. Birkaç tanesini alıntıladım. Taberi tarihinde okuyunuz kardeşlerim. Sadece birkaç tanesini okuyorum. Kardeşlerim, vardığınız düşman topraklarında henüz savaş nedir bilmeyen masum çocukları sakın korkutmayın. Çocuk öldürmek gibi büyük bir vahşet, geçmişteki cehalet devri karanlıklarında kalsın. Günümüze taşıma vebalini sakın yüklenmeyin. Savaşta karşınıza çıkmayan kadınlar sizin muhatabınız değildir. Size karşı koymaya gücü yetmeyen yaşlılar sizin muhatabınız değildir. Elinize geçecek ganimet malından şahsınıza sakın ha almayın. Kadınların iffetini ihlal edecek zina fiili her yerde haramdır. Namus ve iffetini her yerde İslam'ın koruması altında bulunduğunu unutmayın. Vesaire vesaire. Ebu Bekir radıyallahu anh bundan 1500 sene önce vallahi İslam'ın fetih anlayışıyla kafirlerin sömürgecilerin işgal anlayışının arasında dağlar kadar fark var bir örneği daha paylaşayım inşallah ondan sonra bugünkü sohbetimizi de nihayetlendirelim Halife Yavuz Sultan Allah ondan razı olsun Mısır'a sefer düzenler. Gebze yakınlarından geçerken bir bağın bahçenin içerisinden geçer. Vallahi bu hassasiyete sahip, komutana, devlete, orduya, işgalci diyen yalan söylüyor, iftira ediyor. Kim olursa olsun. Bakınız, Gebze yakınlarında bir bağdan bahçeden geçiyorlar. Bağdan bahçeden çıktıkları an... Yavuz, Halife Yavuz Sultan Selim emir veriyor. Diyor ki askerler heybelerini hazırlasın. Hepsinin içerisine tek tek bakacağım. Allahu Akbar. Tek tek heybelerin içerisine bakıyor. Acaba yoldan oradan bağın bahçenin içerisinden geçerken bir meyve aşırır mı diye. Emin olmak istiyor ordusundan Yavuz Sultan Selim ondan sonra hiçbir heybede bir tane bir üzüm denesi dahi çıkmıyor sonra ellerini açıyor semaya halife yavuz sonra diyor ki ya rabbi sana diyor hamdü senalar olsun bana haram yemeyen harama tenezzül etmeyen bir ordu ikram ettin Allah'a yemin olsun ki eğer Ordumun içerisindeki askerlerin heybesinde bir tane üzüm çıksaydı seferi iptal edecektim ya Rabbi, çıkmayacaktım o sefere. Böyle, böyle dua ediyor Yavuz. Koca orduda bir tane üzüm alınmaz mı ya? Alınmaz, çünkü onlar işgalci değil. Onlar Resulullah'ın mirası nedir o? Rahmeti götürmeye aday. Ne işgali? Hayat götürmeye adamış kendisini o adam. Nikola Iorga diye bir tarihçi duydunuz mu? Nikola Iorga diyor ki okuyun ha bu ifadeleri çok hoş. Diyor ki bir Avrupa ordusu bir ülkeden geçmesi halinde ülke, Ülkenin diyor Halkı felakete uğrardı Tekrar edeyim mi Bir Avrupa Ülkesinin ordusu Bir ülkeden geçtiği vakit Diyor ki O ülke diyor talan olurdu Felaket olurdu Diyor ki Lakin diyor Müslüman ordusunun geçişi ise diyor Geçtiği ülkeye hayat verirdi Vallahi bu söz Abdullah kardeşinize ait bir söz değil ha. nikola Iorga diye bir tarihçi. Fetih istiyor muyuz Müslümanlar? İstiyoruz. Ne lazım? Devlet lazım. Raşit bir halife lazım. Raşit bir halife için Allah'ın ensarı lazım. Allah Azze ve Celle'nin ikinci saatleri lazım. Hani dedik ya şimdi zaman saatların icabet etme zamanı saatların icabet etmesi içinde musap olma zamanı Allah bize Roma'nın fethedildiğini görmeyi nasip etsin. Oraya Resulullah'ın okabını dikmeyi onun sancağı altında münadinin Allahu ekber Allahu ekber nidasına eşlik edebilmeyi nasip etsin. Saf tutabilmeyi nasip etsin. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Günahlarımızı, taksiratlarımızı affa mağfiret eylesin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbi rabbil ezzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.